Bismillah, Hamdele, salat ve selamdan sonra, güzeller güzeli güzel mevlamın, güzeller güzeli bir tanecik sevgilimiz güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Assalamu Aleyküm, rahmetullahi ve barakatuh. Bizleri en güzel erdemlerle donatan Erdemli ve onurlu kalmanın yollarını gösteren, Utanma ve haya duygularıyla süsleyerek, Yeryüzüne halife olarak gönderen, Ve böylece yaratılmışlar arasında, Üstün ve ayrıcalıklı kılan, Bir tanecik sevgilimiz Allah'a, Övgülerin en güzeli, Hamd ve senalar olsun. Yüzü bir genç kızdan, Daha çabuk kızaran, Rabbi tarafından terbiye edilen, hem de öylesine güzel terbiye edilen, yeryüzüne güzel ahlakı tamamlamak, güzellikleri yaymak, kötülüklerin önüne geçmek için gönderilen, bir tanecik tatlı sevgilimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ve diğer bütün peygamberlerin, onların her birinin tertemiz ailelerinin, ehli üzerine, Salat ve selam olsun. Yine namusun ve nezahetin en güzel koruyucusu, temizliğin ve asaletin biricik sembolü, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın getirdiği vahyin nuru ile hayatlarını bereketlendiren, mübarekleşen validelerimizin, Kıymetli hanımefendilerin üzerlerine de salat ve selam olsun. Tarihin başlangıcından günümüze kadar, Hayanın ve sadakatin taşıyıcılarına, Kıyamete kadar bunu sürdürecek olan bütün eldemli hanımefendilere de, Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine hicret edebilen bütün hanımefendilere de selam olsun. Ne dersiniz? Aradan perdeleri kaldırmak En büyük dost En büyük sevgilinin Kolum hitabının sıcaklığını yüreğimizin derinliğinde bir hissetmek Ve belki Aradaki gafleti Aradaki bütün engelleri kaldırabilmek adına Bir çağrıyı dillendirsem Lütfedip kulak verir misiniz? Bu çağrı öyle bir çağrı ki örtünmeye çağrılmak. Tesettüre bürünmeye davet etmek. Tepeden tırnağa ama güzelce kapanmaya teşvik etmek, davet etmek. Zinet yerlerini örtmeye, vücut hatlarını belli etmeyecek bir şekilde giyinmeye davet etmek. Allah istedi diye, o istiyor diye kendisinden başka bir ilahımız olmayan Rabbimiz istiyor diye. Bizi ta başlangıçta edep ve haya duygularıyla donatan, bu yüce duyguları fıtratımıza, yaratılışımıza yerleştiren O istiyor diye. Yaratılışımıza yerleştirdiği hazinenin görkeminden haberdar olmamızı, o muhteşem hazineye sahip çıkmamızı istiyor diye. Kulak verir misiniz? Lutseder misiniz? Biliyor musunuz? Hazreti Meryem sonradan kazandıklarıyla değil, sırf bu mevcut hazineyi koruduğundan dolayı bütün alemlere seçkin kazanan bir hanımefendi olmuştu. Sizleri utanma ve terbiye duygusuyla süsleyerek yeryüzüne gönderen bir tanecik sevgilimiz Allah şimdi sizden onları ortaya çıkarmanızı ve yaşantınıza yansıtmanızı istiyor. Sizin bu dünyaya gelmenizi dileyen siz hiç yokken ve hiçbir şey değilken sizi var eden ve bu dünyaya getiren bir tanecik sevgilimiz Allah istiyor örtünmenizi. Size annelerinizin rahminde istediği sureti veren, hem de en güzel bir suret veren, hiç de mecbur olmadığı halde sizi böylesine mükemmel yapıp yaratan, kadını kadın olarak, erkeği erkek olarak yaratan ve her birini gereken özellikleriyle donatan, bu anlamda insanı kendisinden çok çok daha iyi bilen bir tanecik sevgilimiz Allah istiyor örtülmemizi. Şu anda sanki bütün yarattıklarını bir tarafa bırakarak sadece sizi seyrediyorcasına size yakın olan, kendisini ne bir gaflet basan ne de bir uyku tutan, her an yarattıklarını gözetip duran, Üç kişi fısıldaşmayı başlayınca dördüncüsü olan, Beş kişi fısıldaşmaya başlayınca altıncısı olan, Bundan az ya da bundan çok, Ne kadar olursanız olun, Nerede bulunursanız bulunun, Hep sizinle beraber olan, Size can damarınızdan, Şah damarınızdan daha yakın olan, bir tanecik sevgilimiz, Rabbiniz istiyor örtümenizi. Dönüp dolaşıp nihayetinde kendisine varılacak olan, Bunun dışında hiç kimsenin başka bir seçeneğinin olmadığı, Bir gün herkesi huzurunda derleyip toplayacak olan, Yapıp ettiklerini gözlerinin önüne serip yayacak olan, Hiçbir şey bırakmadan ama hiçbir şey bırakmadan, Hiçbir şeyden geçmeden bir bir soracak olan, En ufak davranışı, en küçük kıpırtıyı ölçüp tartacak olan, Her canlının alnından, perçeminden tutup çekecek olan, O gün uğrunda korkudan bütün başlar öne yıkılacak olan, Nefes hışırtıları soluk sesi dışında huzurunda bütün sesler kısılacak olan, kısacası hesap gününün yegane sahibi ve maliki olan bir tanecik sevgilimiz Allah istiyor örtünmemizi. Lütfeder misiniz, kulak verir misiniz? Sevgilimiz Allah Celle Celaluhu örtünmemizi bizden ta ilk günden itibaren yeryüzüne ayak basar basmaz istemiştir. Yeryüzündeki hayatımızla birlikte başlamıştı bu örtüme yükümlülüğü. Bunun böyle bilinmesini istiyordu. Bunun bu şekilde algılanmasını istiyordu. Çünkü örtünme bir tanecik sevgilimiz Hazreti Muhammed ile başlamamıştı. Kur'an'la ve İslam'la birlikte başlamamıştı. Allah daha ilk günden örtünmeyi, edepli ve hayalı olmayı emretmiş. Daha sonra toplumlar ne zaman ki bu çizgiden ayrılmaya başlamış, gönderdiği peygamberlerle bu çağrı yenilemişti. Eğer biz bu konuyu İslam'la birlikte ele alırsak şöyle bir yanlış anlama çıkabilir ortaya. Sanki insanlar ve özellikle bayanlar binlerce yıl örtüsüz, açık saçık yaşadılar. Sonra bir tanecik sevgilimiz Allah dünyanın sonuna doğru son peygamberiyle örtüsüz yaşamaya bir son verdi ve bayanları örtünmeye kümlük tuttu. Böyle bir düşünmeye yen yani vermemek için konunun ilk yaratılışla başladığını hatırlatmak en doğrusu olur. Örtünme duygusu hem insanoğlunun yaratılışında mayasına işlenmiş, edep, haya, namus ve utanma özellikleriyle donatılarak yeryüzüne gönderilmiş, hem de yeryüzüne iner inmez ilik olarak yine bu konu insanlara uyarılmıştır. Evet, örtünme yükümlülüğü insanoğlunun yeryüzünde var olduğu günle birlikte vardı. Araf suresinin İlk dört sayfasındaki yeryüzüne geliş serüvenimizi birkaç defa dikkatle okuduğumuzda bunu fark ediyoruz. Sevgili Adem ve Hava yaratılışı, Adem'e secde etmeleri için meleklere verilen emir, hepsinin secde edip iblisin cibirlenip direnişi, neden sonra Allah ile iblis arasında geçen konuşmalar, Adam Aleyhisselam ve Hazreti Havva'nın cennete konulmaları, yasak ağacı yaklaşmamaları konusunda uyarılmaları, şeytanın ayartması sonucu yasak meyveden yemeleri, ayıp yerlerinin açılması ve cennetteki yapraklarla örtünmeye çalışmaları, sonra pişman olup tövbe etmeleri, tövbelerinin kabulü, sonunda cennetten yeryüzüne indirilmeleri. Kiminiz kiminize düşman olarak inin, Yer üzerinde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve geçim vardır. Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Ey adam oğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size süs kazandıracak bir elbise indirdik, var ettik. Takva ile kuşanıp donanmak ise bu daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki, öğüt alıp düşünürsünüz. Ey adam oğulları! Şeytan, anne ve babanızın çirkin yerlerini göstermek için, elbiselerini sıyırarak, onları cennetten çıkardığı gibi, sakın size de bir belayı uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları, kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedir. Biz, gerçekten şeytanları, İnanmayacakların dostu yaptık. Evet sevgili dostlar dikkat buyurur musunuz? Hiçbir emir örtünmeden öncelikli değil. Örtünmenin önünde değil. Hepsi örtünmeden sonra. Çıplaklığını gidermeden, giyinmeden insanoğlunun Rabbine sunacağı hiçbir ibadeti olmadığı gibi... Toplumsal hayatta da insanların ve özellikle bayanların birbirlerine karşı yerine getireceği bundan daha öncelikli bir görev yoktur. Onun için yeryüzüne ayak bastıktan hemen sonra, sevgilimiz Allah'ın biz insanlara verdiği ilk emir, örtünme emri olmuştur. Fakat nedense bu husus, özellikle inanan insanımız tarafından bile fazla bir dile getirilmemekte, veya gözden kaçırılıvermekte. Tarih boyunca aşk elçisi peygamberlerin etrafında toplanan, onlara iman eden bütün bayanlar örtünmekle yükümlü olmuşlar ve bunu yerine getirmişler. Özellikle Yahudilerde ve Hristiyanlarda inanan kadınların tesettürlü olduğu dinler tarihinden, Tevrat'tan, İncil'den ve kendilerine ait diğer dini metinlerden ve Kur'an'dan rahatlıkla öğrenilebilmekte. Evet, insanoğlu tarihin başlangıcı ile birlikte örtünmekle yükümlü olmuş ve bu yükümlülüğünü yerine getirmiş. Şu var ki bir tanecik sevgilimiz Allah insanların dinden uzaklaşmaları ile birlikte zaman zaman silinmeye yüz tutmuş bu çizgiyi belirsiz duruma gelmiş tesettür yükümlülüğünü çeşitli zamanlarda tekrarlamış. Hazreti Meryem gibi abidelerle sembolleştirmiş. Bir tanecik sevgilimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam ile İslam ile Kur'an ile iyice koyulaştırmış belirginleştirmiş özellikle nur ve ahzab süreleriyle net berrak ve su götürmez bir şekilde neticelendirmiş hükümlendirmiştir. Ayette buyuruluyor ki Mü'min erkeklere söyle Gözlerini sakınsınlar ve hızlarını muhafaza etsinler. Bu kendileri için daha temizdir. Gerçekten Allah yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, Gözlerini sakınsınlar, hızlarını muhafaza etsinler. Ziynetlerini açmasınlar. Kendiliğinden görünen başka, ve başörtülerini yakalarının üzerine ölçsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, yahut kendi babalarına, yahut kocalarının babalarına, yahut kendi oğullarına, yahut kocalarının oğullarına, yahut kendi erkek kardeşlerine, yahut kendi erkek kardeşlerinin oğullarına diye devam eden ayetin sonunda hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz ey müminler buyurmakta. Ve yine ey peygamber zevcelerine kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle dış elbiselerinden cilbablarından üzerlerine giyinsinler. Onların özgür ve iffetli olarak tanınması ve eziyet görmemesi için en uygun olan budur. Allah çok başlayan esirgendir. Evet sevgili dostlar, Allah'ın sevgili Resulü Rabbinden aldığı bu ayetleri tebliğ etmiş, onun sevgili ashabı da en güzel ve en doğru şekliyle okumuşlar, anlamışlar ve örtünmek suretiyle nasıl olacağını göstermişler ve hayatlarına geçirmişlerdir. Vahyin inmekte olduğu bu süreç içinde sevgilimiz Allah da onların bu uygulamalarını onaylamış ve razı olmuştur. Günümüze kadar yeryüzünün dört bir yanındaki Müslüman alimler bu olayı bu şekilde anlamışlar, diğer Müslümanları aktarmışlar, onlar da sevgilimiz Allah Teala'nın bu emrini aynı şekilde uygulamışlardır. Bugün biz ve bizim dışımızdaki bütün bir dünya bilmektedir ki, başlangıcından itibaren günümüze kadar bütün Müslüman bayanlar örtünmekle yükümlü, olmuşlardır ve örtülüdürler. Bir takım küçük ayrılıklar dışında yine bütün İslam ekolleri, mezhepleri bu konuda ittifak etmişlerdir. Müslüman hanımefendilerin elleri ve yüzleri dışında kalan bütün vücutlar hatlarını erkeklerin bakışlarından, erkeklerin nazarlarından korumaları gerekmektedir. Aslında sevgilimiz Allah Teala kainatın her yerine kendi zatını hatırlatacak sayısız levhalar, işaretler, alametler, ayetler koymuştur. Kendisini hatırlatacak olan bu bütün ayet ve işaretleri görmemizi istemiş ve baktığı halde göremeyip geçenleri körlükle, nankörlükle netelemiş ve ayet-i kerimede buyrulduğu gibi şöyle buyurmuştur: Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki nice işaretler vardır ki nice alametler vardır ki uğrarlar ve onlardan yüz çevirir geçerler sevgili dostlar kainattaki ufuklardaki ve insanların kendi nefislerindeki bütün bu ayet ve işaretlerden başka bir de Allah Teala'nın yeryüzünde işaretleri şiarları vardır namaz, ezan. Kabe, Safa, Merve, Kurban, Arafat, Müzdelife gibi. Özellikle örtülme, özellikle hanımefendilerin güzelce örtülmesi, Allahu Teala'nın yeryüzündeki çizgilerinden bir çizgi, hem de dikkate alınması gereken bir çizgi. İşaretlerinden bir işaret, levhalarından bir levhadır. Elbise için allah Teala indirdik kelimesini kullanıyor. Ayrıca Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor. Yani sevgilimiz Allah, örtünmeyi kendi zatıyla ilişkilendirmekte, insanı zararlı dış etkenlerden ve kötülüklerden koruyan, insanın çirkin yerlerini örten elbise çok yönden Allahu Teala'nın alametlerinden, ayetlerinden bir ayet. Örtünmenin, elbisenin göklerle bir ilişkisi var. Yeryüzünde dolaşıp dursa da o hep göklere işaret eder, vahye işaret eder, risalete, nübüvvete işaret eder, Allah Teala'ya ve onun dinine işaret eder. Hem sadece İslam dininde değil insanlığın varoluşundan itibaren bu hep böyle oldu gelmiştir. Günümüze kadar ulaşabilmiş kültür miraslarının belgelerine bakıldığında özellikle güzelce örtülmüş hanımefendilerin daima kutsala işaret eden birer işaret olduğu çok açık anlaşıda gelmiştir. Her şeyden önce yerine getirilmekte olan bir emir buna şahit olanlara derhal o emri veren kişiyi veya kurumu hatırlatır öyle değil mi sevgili dostlar? Bir tanecik sevgilimiz Allah tarafından verilen bütün emirler de birileri tarafından yerine getirildiği esnada görenlere, şahit olanlara derhal sevgilimiz Allah Teala'yı hatırlatır. Alınmakta olan bir abdest, kılınmakta olan bir namaz, yapılmakta olan bir tavaf, kesilmekte olan bir kurban görenleri hep Allah Teala'yı hatırlatır. Örtülmekte de Allahu Teala'nın emri olduğu için güzelce örtünen bir bayan da elbette muhataplarına derhal Allah Teala'yı hatırlatacaktır ve hiç konuşmadığı halde lisan-ı haliyle tüm insanlara bir tebliğ yapmış olacaktır. Fakat sadece bundan dolayı değil, örtünen bir bayan, bir tanecik sevgilimiz Allah Teala'nın kendisini yaratırken fıtratına yerleştirdiği yüce örtüme duygusunu ortaya koyduğundan açığa çıkardığından dolayı da onu görenler yine Allah Teala'yı hatırlayacaktır. Sonra insanoğlu üzerinde Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının her birinin ayrı ayrı tecellisi olan edep, haya, utanma ve namus duygularının tezahür etmesi, açığa çıkması da karşısındakilere derhal bir tanecik sevgilimiz Allah'ı hatırlatı verecektir. İnsanın açığa vurdu. İnsandan sadır olan bütün erdemler Faziletler ve yüce duygular Muhataplarına O erdemlerin yegane kaynağı olan Allah Teala'yı hatırlatır Sonra Sevgili dostlar Sizin tesettüre bürünmenizde allah Teala'nın bir çıkarı var mı? Bu soruyu bir sormak lazım nefsimize. İyi bilin ki, şu anda yeryüzünde yaşayan milyarlarca bayan, istisnasız hepsi tesettüre bürünse, her biri bir insanlık abidesi olsa, hepsi birer Hazreti Meryem olsa, her biri Hz. Asiye olsa, her biri Hz. Hatice, Tülkübra olsa, her biri Hazreti Fatıma, Zehra olsa, her biri Hz. Ayşe Sıddıkı olsa, her bir Hazreti Zeynep, her biri Hazreti Rabiatü'l-Adaviyye olsa, milyarlarca bayan edep ve hayata birbirleriyle yarışa girseler, tırnaklarının ucunu, saçlarının bir tek telini kendilerinin göstermemesi gereken bir erkeğe göstermemek için adeta titreseler, örtüyle birlikte ilim ve irfanda, kulluk ve ibadette anlatılamayacak düzeye yükselseler, Kısacası, yeryüzündeki milyarlarca bayan melekler gibi olsa, cennetteki huriler gibi olsa, yeryüzünde bir tek kötü bayan kalmasa, sevgilimiz Allah yine aynı Allah'tır. Bayanlar böyle yapmakla onun büyüklüğüne, yüceliğine en ufak bir katkıda ilavede bulunmuş olmazlar. Onun şanını ve ezzetini zerre kadar artıramazlar onun hakimiyetine, gücüne ve kuvvetine en ufak bir güç ve kuvvet katmış olmazlar, olamazlar. Ve yine yeryüzünde ne kadar bayan varsa, hepsi edepsizlik, huşiat ve kötülük yarışına girseler, aklı hayale gelmeyecek ve burada anlatılamayacak terbiyesizlikler yapsalar, yeryüzünde bir tek iyi kadın kalmasa, her biri bir şeytan ve ondan da ileri boyutta isyan sergilese, Dünyada örtünmadan hiçbir şey kalmasa Yeryüzünde bir tek bayan kalmasa Evet Allah Teala'nın yüceliğine ve büyüklüğüne en ufak bir zararı getiremezler Onun şanından ve bir tek damla eksilmez Allah yine ekber Yine yüceler yücesi Çünkü onun yüceliği ve azameti kendi zatından Hiçbir şey onun hakimiyetini, izzetini ve rububiyetini etkilemez Düşününüz bir defa. Koskoca kainat içerisinde iğnenin ucu kadar büyüklüğü olmayan bir dünyanın cümlenedir ki o dünya üzerinde birileri şöyle yaşamış, böyle hayat sürmüş, iyi olmuş, kötü olmuş, ne anlam ifade eder Allah için? Allah sevmese bizi, Allah değer vermese bize, ne anlamı olur? Şu var ki o bizim iyiliğimizi istiyor. Biz iyi olursak o hoşnut oluyor, seviniyor, razı oluyor. Bizim küfür ve isyan içerisinde olmamızdan rast değil. Ne yaparsak bize kendimize yaparız. Yaptığımız iyilikler kendi lehimize, kötülükler kendi aleyhimize. Hem dünya için hem ahiret için. Eğer Allah Teala bizim örtülmemizi istiyorsa, açılıp saçılmamamızı istiyorsa, işin ahiret yönü bir tarafa, Tamamen bizim menfaatimiz, bizim yeliğimiz, özellikle bizim dünyevi mutluluğumuz, huzurumuz ve ağız tadıyla bir hayat sürmemiz için istediğidir. Hem sadece örtünmemizde değil, diğer bütün emirlerinde ve yasaklarında da geçerlidir bu. Hangi ibadetimizde, hangi itaatimizde bir tanecik sevgilimiz Allah'ın bir çıkarı var ki? O seviyor. kulun Kulum dedi. Seni seviyorum Allah'ım diyecek Aşk erlerini diliyor Bu emirler işte bunun için Hem sevgili dostlar Hem Allah değil midir Sözü tutulmaya en layık olan Sözünün üzerine söz kondurulmaması gereken Hoşnut edilmeye Razı edilmeye en layık olan Sevgilimiz Allah değil midir İnsanlara emretmeye, insanlardan bir şey istemeye en çok hak sahibi olan, onları yaratan ve yaşatan ve her zaman nimetler sunan değil midir? Onların ilahı, onların Rabbi, onların sahibi ve maliki olan Allah değil midir? Bütün bunlarda en çok hak sahibi olan. Dünyayı ayaklarımızın altına seren, Yaşanmaya elverişli kılan, gökten yağmur indiren, ölü toprağı dirilten ve bizlere bin bir çeşit rızık veren, kısacası üzerimizdeki nimetlerini asla sayamayacağımız Allah değil midir emirleri ve yasakları dikkate alınması gereken sözünün üzerinde titrenmesi gereken rüçveder misiniz, söyler misiniz? Ve bir insan için onurların en büyüğü başkalarına değil de bir tanecik sevgilimiz Allah'a itaat edip kul olmak değil midir? Şu susu aklınızdan hiç çıkarmayınız ki Allah'a kulluktan kaçınanlar kesinlikle ve kesinlikle şu anda birilerinin bir yerlerin veya en azından nefislerinin kuludurlar. Varsın onlar özgür olduklarını, özgürce yaşadıklarını, özgürce bir tercihte bulunduklarını zannederek kendi kendilerini avutsunlar. İyice düşündüklerinde görecekler ki, örtüsüz olarak sürdürdükleri bu yaşantıyla birilerinin çağrılarına uymaktadırlar. Birilerini memnun etmektedirler. Birilerinin bir yerlerini Birilerinin emellerini, arzularını yerine getirmektedirler. Bu birileri dediğimiz onların nefisleridir. Uygun olmayan duyguları, çevreleri, içinde yaşadıkları ortamları, toplumları, kalabalıkları, modaları, başkalarının beğenisi, başkalarının dışlaması korkusudur. Bir takım güç odaklarıdır, onların baskılarıdır, paradır, diplomadır, iştir, makamdır. İşte insan yabımlardan birinin kulu veyahut her şeyi veren Allah'ın kuludur. Allah'a kulluk hakiki hürriyettir sırrına iman ile dirilenler vakıf olabilir. Fakat netice olarak nihayetinde varıp şeytana dayanmaktadır bu açılıp yanlış arzuları yerine getirmek. Bir kulak verelim mi ayet-i kerimeye? وَمْتَعْزُولِ يَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Diyor ya Yasin suresinde Birçok Allah'ın sevgili kulu bu ayeti okurken Yüreği kaldırmamış Seçilin, ayrılın şöyle Ey yanlışa düşenler, ey günah işleyenler, ey günahkarlar, ey mücrimler Ey adam oğulları Size şeytana kulluk etmeyin Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır Bana kulluk edin ''Dost yol budur.'' diye yemin vermedi mi? buyuruyor ya Allah. Şeytan ibadet etmek nitelemesi gerçekten çok acı bir niteleme. Birilerine ağır gelebilir ve kabullenemeyebilir belki. Fakat şeytana itaat edenleri, şeytanın çağrısına uyanları ve yaşantılarını bu şekilde düzenleyenleri Allah böyle ifade ediyor. dikkat etmeni değil miyiz sevgili dostlar? Bir tanecik sevgilimiz, Rabbimiz, Mevlamız olan Allah'ı bırakarak sözüne uyduğumuz, kendisine itaat ettiğimiz, çağrısına uyarak yaşantılarımızı yönlendirdiğimiz, hayatımızı görüşleriyle dizayn ettiğimiz kişi, bizim ezeri düşmanımız, bizim kötülüğümüzü isteyen, bizim bu dünya hayatında rezil olmamızı isteyen, bizim cehenneme girmemizi dünya ve ahirettiki huzursuzluğa düşmemizi cehennemde yanına yandaş olmamızı isteyen ve bunun için çırpınan ve ebediyen orada kalmamızı arzu eden şeytan şimdi söyler misiniz lütfen lütfeder misiniz bir insan için şeytanın dostu olmasından daha acı ne olabilir evet sevgili dostlar sizi örtünmeye çağırmakla, Müslümanca tesettüre bürünmeye çağırmakla, böyle bir hayat sürmeye çağırmakla, aynı zamanda Allah'tan başkalarına ve özellikle şeytana kulluğu reddetmeye de çağırmış oluruz. Zaten peygamberlerin yegane görevi de bu değil miydi? Bütün peygamberler, aşk elçileri, insanları başkalarına kul olmamaları, sadece ve sadece bir tanecik sevgilimiz Allah'a kul olmaları için uyarmışlar. Allahu Teala'dan başka insanlar üzerine ilahlığa, rabliğe yeltenen, görünür görünmez güç odaklarını, kişi ve kurumları, efsaneleri, putları ve putlaştırılmaları tanımamaya, reddetmeye çağırmamışlar mıydı insanları? Elimizi bir Kur'an tefsiri veya meali aldığımızda göreceğiz ki görevlendirilen bir peygamberin ağzından çıkan ilk söz şu olmuş. Ey benim kavmim gelin kendisinden başka bir ilah olmayan Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Müslüman olmak isteyen bir kişinin söylediği kelime-i tevhid veya kelime-i şehadette zaten bu mesajın özeti değil mi? dikkat eder misiniz Yeryüzüne indirilen insanoğluna sevgilimiz Allah ilk emir olarak örtünme olduğu gibi sakındırdığı ilk husus da yine örtü ile ilgili. Peş peşe geliyor. Bakın Ayet-i Kerime'ye. Ey Âdem oğulları şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini göstermek için elbiselerini sırrarak onları cennetten çıkardığı gibi Sakın sizi de bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları kendilerini göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz gerçekten şeytanları inanmayacak kişilerin dostları yaptık buyurmuyor. Şeytanın Adem ve Havva'ya yaptığı ilk düşmanlık onların ayıp yerlerini açığa çıkarmak olmamış mıdır? O artık bundan sonra Adem Aleyhisselam'ın bütün çocuklarını da aynı noktaya çağırıp duracak. Şeytanın ve dostlarının en belirgin özellikliliği, en birinci vasıfları, olduğuna kötülüğü, fuhşiyatı, çirkinliği, edepsizliği, terbiyesizliği yaygınlaştırmak, öğütlemek ve desteklemek olmamış mıdır? Şeytan bize olan bu düşmanlığın gereği olarak neler neler yapacağını söylemiş. Sevgilimiz Allah da rahmetinin bir tecellisi olarak iyi korumamız için bize bunu haber vermiştir. Şeytan Allah'a giden yol üzerine oturacağını ve o yoldaki insanlara ardından yaklaşacağını, önünden yaklaşacağını, sağından yaklaşacağını, solundan yaklaşacağını, onları sapıklıktan sapıklığa düşüreceğini, hayallerden hayallere daldıracağını, Samimi ve ihlaslı olanlar hariç Büyük bir kısmını yoldan çıkaracağını söylemiş Allah Teala da yemin ederek Cehennemi şeytanla ve şeytan uyanlarla dolduracağını haber vermemiş miydi? Evet Aslında açılıp saçılmanızı isteyen Örtünüzden sıyrılmanızı isteyen Şeytan ve şeytan da sizin apaçık bir düşmanınız dostlar Ayet-i Kerime'de buyrulmuyor mu? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size daima kötülüğü ve fuhşiyatı emreder. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. O size daima kötülüğü ve fuhşiyatı emreder. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi ister. Şeytan sizi fakirlikle korkutur... Ve fuhşiyatı size emreder. Ve bunun üzerine biz de ey Adem dedik. Haberin olsun. Bu sana ve zevcene düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın ki, Behtbah olursun. Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman edinin. Çünkü o etrafına toplanan grubunu ancak çılgın ateşin yaranından olsunlar diye davet eder. Şüphesiz, şeytan insanın apacık düşmanıdır. Ayetler aşikar değil mi sevgili dostlar? Evet, anlamak isteyen bir insan için bir konu ancak bu kadar net ve berrak olabilir. Hak ve batıl, doğru ve yanlış, aydınlık ve karanlık birbirinden ancak bu kadar ayrışmış olabilir. Örtünmenin, allah Teala'nın bir emri olduğu hem de İlk ve çok önemli bir emri olduğu, örtüsüzlüğün de şeytanın bir emri ve çağrısı olduğu konusunda acaba bir tereddüdünüz var mı bu ayetlerden sonra? Şu anda örtüsüzlüğe hangi gözle bakıyoruz? İslam coğrafyasında yaşayan bir fert olarak elbette yanlış bir şey olduğunu, günah olduğunu, hatta Örtüsüz olsanız bile bu şekilde giymenin yanlışını da itiraf ediyor olmalısınız. Fakat biz örtüsüzlüğü bir daha tarihinden tahlil edelim. Açılmak suretiyle bir bayanın nelere sebep olduğunu yakından görelim. Önce şu noktayı iyi tespit etmeli değil miyiz sevgili dostlar? Örtüsüzlük bir hata değildir. Bir anlık bir günah değildir bir an için yapılan bir gribet bir dedikodu bir iftira değildir bir an için öfkeye kapılan ve bundan dolayı işlenen bir günah değildir gaflete gelerek içilen bir içki oynanan bir kumar değildir kısacası sevgilimiz Allah'ın yasakladığı haram olan ne varsa şöyle bir gözünüzün önüne getirin Onlardan birini dalgınlıkla, yanlışlıkla, öfkeyle veya kötü çevre ve arkadaşın etkisinde kalarak bir defa veya ara sıra işlemeye benzemez bu. Örtüsüzlük bir yaşantı biçimidir. Bir hayat tarzıdır. Örtüsüzlük bir düşüncenin, bir felsefenin yaşanmasıdır. Hayata geçirilmesidir. Verilmiş bir kararın düşünülerek arılmış bir kararın uygulamaya konulmasıdır bilinçli bir tercihtir örtüsüzlük trafikte seyrederken ilerlerken yapılan bir yanlışlık değil kırmızı ışıkta geçmek demektir bir kural ihlali demektir yanlış sollamak demektir fazla hız yapmak değil hatta bu hatalardan dolayı bir kaza yapmak bile değildir Örtüsüzlük başka bir yol, başka bir yola girmektir, başka bir yolda ilerlemektir. Örtüsüzlük bir kavşakta bilerek ve düşünülerek seçilmiş, tercih edilmiş, diğerlerinden ayrı başlı başına bir yoldur. Bir hayat bıçak. Dostlar, bugün yeryüzüne egemen olan açlığın, örtüsüzlüğün öne çıktığı, kadın cinselliğinin her alanda kendini gösterdiği yaşama biçimi ne Musevi kaynaklıdır, ne İsevi kaynaklıdır, ne de İslami kaynaklıdır. Öncelikle bunu bir bilmemiz gerekiyor. Yani vahye kapalı, hatta vahiyle savaşır konumdadır. Allah ile ilişkisi olmayan, seküler, dinsiz bir hayat tarzıdır. Her ne kadar böylece toplumlarda yaşayan bireylerin bir kısmı kendilerini bu dinlerden biriyle ilişkilendirse de hayatlarına hakim olan bu yaşama biçimi bu dinlerden kaynaklanmaz. Yani hayatlarına egemen olan bu kimlik ne Musevi kimliği ne İsevi kimliği ne de İslami kimliktir. Biz bu konuyu baştan beri kendi kelimelerimizle açıklamaya çalışmaktayız. Açıklamaya çalışmalıyız, ifade etmeliyiz, sunmalıyız, duyurmalıyız. Onlar istedikleri kadar kendilerine güzel isimler verseler de cahili toplumlar, küfür düzenlerinin hepsinin ortak en bariz özelliği, ikemenliklerinin örtüsüzlük üzerine kurulmuş olmaları, her dinin, her felsefe ve ideolojinin kendisine göre olmaz olmazları vardır, büyük şutunları vardır, bugünün tabiriyle kırmızı çizgileri vardır. Onlar olmadan bu dinler, bu felsefeler olamaz. Nasıl ki namaz, oruç, haç, kabe, cami, ezan ve benzeri alametler İslam'ın olmazsa olmazları ve önemli sütunlarıysa ve yine haç, teslis, vaftis, kilesi gibi şeyler Hristiyanlığın olmazsa olmazları ve sütunlarıysa ve sütunlardan birini veya birkaçını çekip aldığınız zaman yıkılacağına göre Geriye kalan şeyin İslam veya başka bir isim sayılamayacağına göre bugün başta batı olmak üzere yeryüzünün önemli bir bölümüne egemen olan vahiy dışı Allah ile irtibatı olmayan modernist küfür toplumlarının küfür sistemlerinin olmaz olmazlarından başında da cinsellik ve kadının dişiliğinin sergilenmesi gelmiyor mu sizce? Hem de en başında gelmiyor mu? ve sütunlarının en büyüğü ve en önemlisi değil mi sizce? Kadın hakları diye bas bas bağıranların, kürtaj yaşının 14'e düştüğü zamanımızda, ses çıkarmamalarına ne dersiniz? Hanımefendilerin, elleri öpülesi, bastığı yerlerdeki tozlar yüzleri sürülesi mübarek hanımefendilerin, kadınların, Allah'ın halifetullah olarak yarattığı insandan olan hanımların, tamamen bir çirkin bir his ve duygunun merkezine taşımaya çalışılmış bir ortamda bulunmak, kadın haklarının neresindedir sizce? Lütfeder misiniz? Söyler misiniz? Küfür toplumlarının bireyleri de, kurumları da her şeye tahammül edebilir. Fakat tesettüre, bayanların Müslümanca hayat tarzlarını asla tahammül edemezler. Varlıklarına kasteden en büyük düşman olarak görür ve bunun gereğini yaparlar. Çünkü bunların bütün sermayeleri budur. Yani cinselliktir. Hanımefendilerin dişiliğini sergilemektir. Ticaretleri, ekonomileri, edebiyatları, romanları, hikayeleri, tiyatroları, filmleri, medyaları, sinemaları, müzikleri, kısacası her şeyleri cinsellik üzerinedir. Kadının dişiliğini ön plana çıkarma esası üzerine kurulmuştur. Bir bakar mısın televizyonlara, bir bakar mısınız çevrenize? Sözüme hak verirsiniz değil mi? bizim dilimizle bunların bütün düzenleri fahşa üzerine, fuhuşiyet üzerine, açıklık üzerine durmaktadır. Çok ilginç değil mi? Şu anda bu toplumlarda milyonlarca insan AIDS'e yakalandığı ve bu hastalıktan öldüğü halde ve bu hastalığın da çok büyük oranda fuhuş ve ahlaksızlık yoluyla yayıldığı bilindiği halde Alınan tedbirler arasında fuhşiyata son vermek diye bir madde ve düşünce asla yok. Durum böyle olunca elbette böylesi toplumların en amansız düşmanlıkları tesettüre olacak, örtünmeyi olacak, edebe, hayaya ve utanma duygusuna olacaktır, nikaha olacaktır. Helal yoldan kurulmuş tertemiz aile hayatına olacaktır. Bütün hücumları bunları olacaktır. Efendimiz zamanındaki... Cahiliye müşrik ortamında olduğu gibi. Sahabiler bir karşılığı işle karşılamışlardı. Ne diyorlardı? Ortama göre, millete göre, müşriklere göre saflık sahabelere göre ihlastı. Yani sahabilerin hayat tarzlarına, seçimlerine müşrikler ve onların sistemleri saflık derken sahabe-i kiram ihlas diye yapıyorlardı. Müşrikler sahabilerin tevekkül yapışlarına Onlar başıboşluluk boş vermişlik diyorlardı. Müşriklerin beyni yıkanmış dediklerine Sahabiler aşk diyorlardı. Müşriklerin son ölüm dediğine Vuslat gözüyle bakıyorlardı. O yüzden hayatları Rahmetin tesettüründe, nurun tesettüründeydi. Hayatlarını rahmet örtüyordu, hayatlarını rahmet örtecekti. Bütün bunlardan sonra sevgili dostlar, örtünmeye çağırsam sizi, hem örtünmeye hem de örtüğünüz takdirde karşınıza çıkabilecek vesveselere karşı da sizlere haber versem, Örtünmenin hiçbir maddi getirisinin olmadığı bir günde sizi örtmeye davet ediyor. Düşmeye davet ediyor. Örtünenlerin alkışlanmadığı, örtünenlerin el üstünde tutulmadığı, öyle her türlü kapının kendilerine açılmadığı bir zamanda ve mekanda sahabilerin örtülüşü gibi, sahabilerin zamanındaymış gibi, bir esmaymış gibi bir fatımaymış gibi örtünmeye davet ediyorum. Örtülü olmanın hiçbir avantaj sağlamadığı bir toplumda sizi örtünmeye çağırıyorum. Bazılarınızın babalarının, annelerinin belki bundan hiç hoşlanmayacaklarını bu yüzden aile içinde dirliğinizin, düzeninizin belki sarsılacağını biliyor ve yine de safınızı Allah deyip Allah'ım seni seviyorum deyip belirlemenizi için davet ediyorum. Evliyseniz bir kısmınızın eşleri belki bunu kolay kolay kabullenemeyecekler biliyorum. Hatta örtündüğünüzden dolayı bazen evlilik hayatınızın riske girebileceğini belki görecek, karşılaşacaksınız ama buna rağmen davet ediyorum. Yıllarca hayalini kurup sonunda güçlükle ulaşabildiğiniz fakültenizden, okulunuzdan ve kariyerinizden de olabileceksiniz ve biliyorsunuz ki bunlar birçok insan için çok çok önemli şeyler. Fakat biz bütün bunları bile bile sizi örtünmeye davet ediyorum. Örtünmeyi davet ediyorum. Yakın çevreniz, akrabalarınız ve dostlarınız sizi alkışlamayacaklar, tebrik etmeyecekler, Belki sizin karşınıza dikilecekler. Bütün bunların bir bir karşınıza çıkabileceğini bilerek sizi nur ile örtünmeye davet ediyorum. Girmeyi düşündüğünüz içinize giremeyeceksiniz belki. Herhangi bir işteyseniz atılabileceksiniz de ama yine de ısrarla tesettüre bürünmeye davet ediyorum. Evden dışarı çıktığınızda belki birileri sizi nala edecekler. Birileri size dudak bükecek Birileri sizi gösterecek Gülecek, eğlenecek sizinle Hem bütün bunlara baştan söylüyor Ve hem de örtmeye davet ediyorum Karşılaşacağınız bu tavır ve davranışlar Belki hiç sona ermeyecek Değişik bir şekilde sürük gidecek Bir noktada bitmeyecek Günlerce, aylarca, yıllarca vel belki bir ömür boyu Evet sizi bütün bunlara rağmen ...tesettüre davet ediyorum. Bir şeyleri kaybedeceksiniz belki... ...arkadaşlarınızdan bir kısmını... ...dostlarınızdan bir kısmını... ...akrabalarınızdan... ...yakınlarınızdan bir kısmını kaybedeceksiniz. Diplomanızı, işinizi... ...konumunuzu ve paranızı kaybedeceksiniz belki. Bütün bu ihtimalleri... ...sizi beklediğini bile bile... ...sizi örtmeye davet ediyorum. Vallahi terazinin bir kefesine güneşi, ayı, dünyayı Dünyadaki bütün diplomaları Sertifikaları, madalyaları, alkışları, paraları ve makamların hepsini koysalar Diğer kefenine de örtüyü tesettürü koysalar Vallahi benim yanımda örtü ağır basar diyen Ayşe-i Hatice-i Kübra Rumaysa Esma binti Eva Evet o birkaç yüz gram ağırlığındaki örtü Mümin bir bayanın yüreğinde böyle bir makama sahip olduğunda işte aşk o zaman ishar olur Daha sonra bu inancını başta örtü düşmanları belki ilan ettiğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından şu kesiti hatırlasalar Mekke müşriklerinin kendisine yaptıkları teklife Efendimizin verdiği cevap. Davasından vazgeçmesi karşılığında kendisini Mekke'nin en zengin yapacaklarını, başlarına reis seçeceklerini, en güzel kadınla evlendireceklerini herde bir tanecik sevgili Resulullah'a. Bir elime güneşi, bir elime ayı koysanız davadan vazgeçmem buyurmuştu. Bugün de bizlerden vazgeçmemizi istedikleri dava İnanın ki, aynı dava. Fakat ne ilginç ki, karşılığında Resulullah'a teklif edilen şeyler bile teklif edilmiyor. Evet, bir müminin yanında örtünmenin değeri böylesine ölçülemez olmalı aslında ki, kimse pazarla yeltenememeli, yeltenememeli. Dünya hayatı ahiretle kıyaslandığında... Küçücük bir menfaatten ibaret. Eğer Allah kadında Şu dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı Ondan inkarcılara bir yudum su bile vermezdi Buyurunan sevgiler sevgilisinin Bu sözünü son kez sizinle paylaşarak Nefs mekkesinden Gönül medinesine Hicret edenlere Selam olsun diyorum. Selam olsun. El sevgili dostlar. Bizi istediğiniz mesajları özel Efemimizin fax, mektup ve mail adreslerine mesaj servislerine atabilirsiniz. Duamızdasınız efendim. Bir dahaki programda devam etmek üzere. Bir tanecik sevgilim Allah Celle Celaluhu'na emanet olunuz lütfen. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.